Nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim ayetlerini tefsir etmeye çalışıyorduk. En son <gülüyor> dersimizde İhlas suresini ve İhlas suresinin faziletlerine değinmiştik. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'den yine kısa surelerden veyahut ayetleri kısa olan fakat manaları yüce olan Gâşiye suresinin tefsirini yapmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği kadarıyla. Şimdi demiştik ki hatırlıyorsanız Kur'an-ı Kerim Mekki ayetlerde sahabeyi terbiye etmek için müşrikleri de korkutmak için Allah azze ve celle sürekli kıyametten bahsediyor. Ayet-i kerimelerde ya cehennem ehlinin çekecekleri azaptan veyahut da cennet ehlinin görecekleri nimetten bahsediyor. Bugün işleyeceğimiz şey de bugün işleyeceğimiz sure de aynı şekilde kıyametin bazı sahnelerini bize yansıtacak. Arkadaş Muhammed Emin de ki o kapıyı kapasınlar bir daha da kimse girmesin çıkmasın. Ya girsinler ya çıksınlar dışarıya. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede de bu okuyacağımız ayetlerde de bize cennet ehlinin ve cehennem ehlinin durumundan bahsedecek. Cennet ehli niye cennet ehli olmuştur? Cehennem ehli niye cehennem ehli olmuştur? Bundan bahsedecek. Surenin girişinde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bir soru yöneltiyor. Şahıs olarak Peygamberimize yöneltilen bu, bu soru aslında bütün insanlara yöneltilmiş bir soru ve aynı zamanda asıl gayesi müşriklere yöneltilmiş ve müşriklerin dikkatlerini çekmek isteyen bir soru. Hel اَتَاكَ hadisul gashiye Sana her şeyi kaplayan, her şeyi zillete bürüyen kıyametin haberi geldi mi? diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kıyameti her şeyi kaplayan, her şeyi zelil kılan, aynı zamanda biraz korku, biraz dehşet içerisinde, her şeyi bürüyen bir kıyametten bahsediyor. Zaten son sureye baktığımız zaman Allah Azze ve Celle kıyametten bahsederken her bir ayette kıyamete başka bir isim veriyor. Bazen vaka'a diyor, bazen hakka diyor, bazen tamme diyor. Yani bazen musibet diyor, bazen gerçek diyor. Bazen Allah Azze ve Celle her şeyi kaplayan ve bürüyen diyor. Bundaki gaye nedir? Kıyametin içindeki dehşete Allah Azze ve Celle verdiği isimlerle şey yapar. Verdiği isimlerle bunu göstermeye çalışır. Mesela düşünün. Diyelim günlük hayatta cesur olan bir adam veyahut da atılgan olan bir adama nasıl bunun cesaretini insanlara yansıtırsınız? Buna cesur diyerek yansıtırsınız. Yani bir isim veyahut da bir lakap takarak yansıtırsınız. Allah Azze ve Celle de kıyametin hakikatini insanlara yansıtmak için kıyamete birtakım isimler vermiştir. Bu isimler dahi kıyametin ne kadar dehşet verici olduğunu anlamaya yeter. Yani her şeyi büriyen, her şeyi zillete kaplayan bir kıyamet. Ve buradaki gaye de <gülüyor> dediğimiz gibi Peygambere yöneltilen bir soruyla bütün insanların dikkatlerini bir noktaya çekmek. Şimdi o dönemde bizde olmayan bir özellik var. Bazı ayetler mesela bize çok yavan geliyor. Yani baktığımız zaman böyle çok bizim için bir şey ifade etmiyor bazı ayetler. Ama geçen haftalarda da söylediğim gibi bu Rasul ve sahabe için geçerli değildi. Mesela bu ayet indikten yıllarca sonra peygamberimiz bir kadının Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyor. Kadın bu ayet kelimesini okuyor. "Hal etake hadisul gash" diyor kadın. Peygamberimiz diyor نعم اتاني Evet diyor bana geldi, kıyametin haberi bana geldi diyor. Hala ayetin ilk gün indiği gibi canlılığını koruyor mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Aynı şekilde sahabede de bu geçerli. Yani ayetleri duydukları zaman e, kalben veyahut da bedenen bir etkilenme hissediyorlardı kendilerinde. Ki zaten bu müminin vasfıdır da. اِذَا Allahu اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman veya Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman وَإِذَا تُلِيَتْ aleyhim آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana. Allah'ın adı zikredildiğinde kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri okuduğunda onların imanları artar, diyor Allah Azze ve Celle. Bu da onların Kur'an'a karşı olan duyarlılıklarını gösteriyor bize. Veyahut da Kur'an gerçekten onlara indiğini hissediyorlar bu insanlar. Bizim gibi değiller Kur'an'ı Kerim'e karşı. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, Kıyamet her şeyi kapsadığı gibi, وَجُوهٌ idin خَاشِعَ O gün bazı yüzler zillete diyor. Allah Azze ve Celle. Bazı yüzler zillet içerisindedirler. Bazı yüzler utangaçtırlar. Bazı yüzler yaptıklarından dolayı mahçupturlar. Allah'ın huzurunda bu şekildedirler. Bu kıyametteki sükuneti ifade ediyor aynı zamanda. Şimdi insanlar mahşer gününe toplandıkları zaman başta bir ugultu var, bir ses var. İnsanlar perişan bu bir durumda. Birileri birilerinden kaçmaya çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle hesap için geldiği zaman وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ Rahman. Bütün sesler kesiliyor, فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَى Sadece fısıltı var insanların arasında diyor Allah. Herkes birbirine acaba ne olacak, acaba kitap bana nereden verilecek, acaba benim olayım nasıl bitecek diye. Herkes böyle bir zillet içerisinde bekliyor. Yani herkes huşu içerisinde, herkes zillet içerisinde, herkes boynunu eğmiş vaziyette. Acaba Rahman nasıl bize şey yapacak diye, nasıl hüküm verecek diye bize. Tabi burada mutlaka istisnalar var, onlar da kimdir? Dünyada Rablerine karşı huşu ve zillet içerisinde olan yüzler, o gün izzet içerisinde olacaklar. O gün zillete bürünmeyecekler. Biraz sonra geldiği gibi, وَجُوهٌ izin naime. O gün bazı yüzler de vardır, nimetlenmiş vaziyettedir, parlak vaziyettedir. Böyle e, razı olmuş bir vaziyettedir bazı yüzler. Bazı yüzler de vardır, zillet içerisindedir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kimlerdir o zillet içerisinde olan? Dünyada yüzleri Rablerine karşı mütekebbir olanlar, onun emirlerine boyun eğmeyenler, onun nehilerinden sakınmayan insanlar, kıyamet gününde ne yapacaklardır? Zillet içerisinde bürüneceklerdir. Mahcup bir vaziyette ne olacağını bekleyeceklerdir. Hem sesleri kısılacaktır, hem başları önlerine düşecektir. Rezil bir vaziyette bir kurtarıcı bekleyecekler. Öbür tarafta bir grup insan vardır. Bunlar da kimlerdir? Dünyada Allah'a karşı sükunet içerisinde olan, Allah'a karşı huşu içerisinde olan, onun emirlerine boyun eğen, onun haramlarından sakınan insanlar bunlar da o gün izzet içerisinde kafaları dik bir şekilde Rahman'ın gölgesinde gölgelenecekler. İki grup insan şey var burada, iki grup insan potresi var. Daha sonra Allah o yüzü zillet içerisinde olanlara diyor ki, Nasibe, Tasla Naran hamiye O çalışmıştır, yorulmuştur fakat aynı zamanda kızarmış olan ateşe girecektir diyor Allah Azze ve Celle. Kızarmış olan ateşe yaslanacaktır diyor. Teala. Şimdi bu ayette iki tane tefsir var. Birinci tefsir çalışmıştır, yorulmuştur. Fakat ateşe girecektir. Yani dünyadayken haramlarla yorulmuştur. Dünyadayken haramları işlemiştir. Ahiret gününde de bu haramların sebebiyle cehenneme girecektir. Bu birinci tefsir. İkinci tefsir ise dünyadayken taatleri yapmıştır. Allah'ın istediklerini yapmıştır. Fakat buna rağmen nedir? Fakat buna rağmen cehenneme girecektir. Şimdi bu iki tefsirden hangisi daha kuvvetli? Önce onu bir şey yapalım. Ona bakalım. İbni Abbas bu ayetin Hristiyanlar hakkında olduğunu söylüyor. Çünkü Hristiyanlar Allah Azze ve Celle'nin emrettiği her şeyi yapıyorlar. Hatta fazlasıyla yapıyorlar. Rahiplik Hristiyanlarda mevcut biliyorsunuz. Hatta bizim sofilerin etkilendikleri mesela eski kaynaklara baktığımız zaman birçok sofi Hristiyan papazlardan ders aldığını veya rahiplerden ders aldığını söylüyor. Bu rahiplik de işte İslam'a bunun geçişi, Sofiler aracılığıyla İslam'a geçişi, e, so şey, Hristiyanlar şeyle olmuştur, aracılığıyla olmuştur. Onun için İbni Abbas bunlar Hristiyanlardır diyor. Çok çalışırlar, yorulurlar ama gene de ateşe girecekler çünkü Müslüman değillerdir. Hakeza Ömer radıyallahu anh bir tane papaz görüyor, yüzü sararmış adam perişan bir vaziyette ibadet etmekten perişan olmuş adam. Hazreti Ömer ağlıyor ve bu ayeti okuyor. Ondan sonra sahabe soruyor, seni ağlatan nedir Ömer? Allah'ın bu sözünü hatırladım diyor. Çalışmıştır, yorulmuştur fakat buna rağmen tekrardan ateşe girecektir diyor. Aynı şekilde Hz. Ali bu ayetleri haricilere yorumluyor. Yani haricileri gördüğü zaman أَمِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَانَارًا diyor. Çalışmıştır, yorulmuştur fakat yaptıkları hepsi boşa gidecektir. E hariciler kimdir? Peygamberimiz diyor muhakkak ki sizden biri namazını onların namazının yanında küçük görür. Orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Yani sahabeye diyor bunu. O kadar amel yapacaklar ki diyor. Sizin namazınız onların namazının yanında hiçbir şey olacak diyor. Buna rağmen Ali radıyallahu an e, hariciler için ne diyor? Haruriler için veyahut hamiye Çalışmıştır, yorulmuştur fakat ateşe girecektir. E dedi ki bu ayetlerin iki tefsiri var. Bir, haramlarda çalışmıştır, yorulmuştur. E doğal olarak ateşe girmiştir. İki, Bilakis Allah'ın belki emrettiklerini yerine getirmiştir. Fakat buna rağmen ne yapmıştır? Buna rağmen ateşe girmiştir. Şimdi bu iki tefsirden hangisini tercih edeceğiz biz? Sahabenin insanlar hakkında ayeti okumalarına veyahut da işte kimin hakkında indiğini söylemelerine baktığımız zaman ikinci tefsiri tercih etmek zorunda kalıyoruz. Yani nedir? Birileri gerçekten amel yapmışlardır. Görüntü olarak salih amel işlemişlerdir. Fakat bu salih amel onları ne yapmamıştır? Bu salih amel onları cennete götürmemiştir. Ne yapmıştır? Bilakis onları cehenneme götürmüştür diyor e, ayet-i kerime. Peki bunun sebebi ne olabilir? Yani bir insan amel yapmasına rağmen, bir insan yorulmasına rağmen Allah Rahman değil midir? Allah Rahim değil midir? Niye insanların amellerini boşa götürüyor? Bu tek bu ayet-i kerimede değil. Mesela Allah azze ve celle başka bir ayet-i kerime diyor ki قُلْ هَلْ bil بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا Size amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi diyor. Ellazîne dallasea'yuhum fi'l hayati'd dunya ve hum yahsabûna ennehum yuhsinûna sun'a. Onların dünya hayatında yaptıkları bütün işler boşa gitmiştir. Fakat onlar güzel işler yaptıklarını zannediyorlar. Ya tamam da şimdi adam güzel şeyler yaptığını zannediyor. Niye Allah bunu affetmiyor? Veya niye bunun amelinin karşılığını vermiyor? Başka bir ayet-i diyor Allah azze ve celle: "Ve kadimnâ ilâ min amelin biz onların yaptıkları bütün amelleri önce şöyle bir önlerine sürdük, ondan sonra onu heba imen ettik diyor Allah Celle. Yerle bir ettik, hiçbir eser kalmadı diyor, yaptıkları amellerden. Yani nedir? Boşa gitmiştir. Allah'ın kafirlere dediği gibi fa'ah beta Bütün amellerini boşa götürmüştür diyor Allah Azze ve Celle. Nedir bunun sebebi? Çünkü İslam'da daha önce de söylemiştik hatırlıyorsanız, her yapılan amel Allah katında karşılık bulmaz. Bir amelin Allah katında karşılık bulabilmesi için bazı şartları kendisinde barındırması lazımdır. Bu şartlar amelde bulunursa bu amel Allah katında ecrini bulur. Yoksa bulunmazsa aynı bu adamların durumu gibi olur. Amiletun nasih çalışır yorulur fakat buna rağmen o çalışması onu ateşe sokar. Nedir bu şartlar? Nasıl? Niyetle metod. Başka bir şekilde söyleyelim. Sünnete uygun olması, ihlas. Sünnete uygun olması. Ve aynı zamanda ne olacak? İhlasa, i̇hlaslı olacak bir amel. Bakın bunu unutmayın. Ne kadar bir insan amel yaparsa yapsın, ameli ihlaslı da olsa, sadece Allah için de yapsa, sünnete uygun değilse o amel nedir? O amel Allah katında merduttur. Bir insan ne kadar da sünnete uygun amel yapsın, İhlas yoksa o amelinde o amel gene Allah katında nedir? O amel Allah katında yine merduttur. O zaman iki tane rükün vardır. Biri kalbi bir rükündür, biri de ilimle alakalı olan bir rükündür. Kalbi olan rükün nedir? İhlasdır. Kişinin ihlaslı olabilmesi için çok okumak insanın ihlaslı olmasını sağlamaz. Çok zengin olmak da adamı ihlaslı yapmak. Mücahit olmak da adamı ihlaslı yapmaz. Allah yolunda her şeyini feda etmek de adamı ihlaslı yapmaz. İhlasa payrı bir şey. İhlas gerçekten samimi olan bir adama ve Celle'nin vergisidir. Adam samimi olacaktır. Allah Azze ve Celle de ona yapacaktır? Ona ihlası verecektir. Hatta daha önce de zikretmiştim. Selef uleması diyor ki, İhlasu saatin nejatul ebedi. Fakat ihlas azizdir. Bir saat ihlas kişinin ebediyen kurtulmasına vesile olur. Yani bir saat kişinin amelini sadece Allah için yapması, Allah ile arasına giren bütün engelleri ortadan kaldırması, desinler, makam, mevki, kendimi tatmin edeyim insanların yanında bir cahım olsun hepsini şöyle bir elinin tersiyle itebilirse insan bir saat ihlasla amel yaparsa selef demiş ki ihlasu saatin nejatul ebedi. Bir saat ihlas ebediyen necata götürür adamı. Fakat ihlas nedir? Fakat ihlas zordur demişler. Yani ihlası elde etmek zordur. Herkes ihlası elde edemez. Hatta bazıları ihlasın zorluğunu ifade etmek için demişler ki: El ihlas fakdü ru'yetil ihlas. Kişinin ihlası demek kişinin ihlasını görmemesi demektir. Yani bir adam kendi ihlaslı olduğunu fark ederse o adam ihlası değil demişler. Men şah hedefi ihlasıhi ihlasa faqad ihtiyaca ihlasuhu ila ihlasin. Kim kendi ihlasında ihlas görürse, yani ben muhlis bir adamım derse, onun o ihlasa tekrardan bir ihlase ihtiyaç duyar demişler. Onun için birinci rükün nedir? Birinci rükün tamamen kalbe taalluk eden bir rükündür. Amelin amel olup Allah katında ecrini alabilmesi için, kişinin amellerinin boşa gitmemesi için ihlas olacak. Daha önce de söylemiştim, duymayanlar için tekrarlıyorum. İhlası insan nasıl elde eder peki? İhlası insan bolca ibadet ederek, Allah'tan yardım dileyerek Rahmana karşı zillet içerisinde olduğunu hissederek, ne olduğunu ve ne olacağını düşünerekten ve bu ayetleri özellikle bol bol aklına getirip sürekli ihlas, ihlaslı olmam lazım, bu ameli Allah için yapmam lazım diyerekten kişi ihlası elde edebilir. Kişi ihlası elde ederse, bu işler rahipler gibi mesela. Bir rahip mesela bir ömür boyunca Allah için amel yapıyor öyle değil mi? Fakat bu amellerin ne değildir? Makbul, i̇hlas var amelinde ama ameli makbul değildir. Çünkü İslam'a uygun değildir amelleri veya da Müslüman için sünnete uygun değildir amelleri. Aynı şekilde amelin ihlası kazandıktan sonra sünnete uygun olması lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyordu ki من amile amelen leysa عليه أمرنا فهو ردن Kim bir amel yaparsa o da bizim yapmadığımız bir amelse o amel Allah katında nedir? Merduttur diyor Peygamberimiz. Ve alimler aynı zamanda فمن kana يرجو لقاء فَلْيَعْمَلْ ve la وَلَا bi بِعِبَادَةِ Rabbi اَحَدًا Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir umuyorsa, yaptıklarının karşılığını umuyorsa Rabbine şirk koşmasın ve salih amel işlesin demişler. Alimler demişler ki, burada amelin makbul olabilmesi için, kişinin ecir alabilmesi için iki şart zikredilir. Bir, şirk koşmasın yani muhlis olsun, ihlaslı olsun. İki, salih amel işlesin. İşlemiş olduğu amel sadece amel olmasın. Aynı zamanda salih olsun, yani sünnete uygun olsun demişler. Bu ehl-i sünnet menhecini kendine menheç edinmek isteyenlerin mutlaka bütün amellerinde ve insanları, cemaatleri değerlendirmelerinde kendilerinde bulunması gereken ölçüdür. İslam her amele amel demez. İslam'da bir amel vardır, bir de salih amel vardır. Bir boşa gitmiş amel vardır, bir karşılığını bulmuş amel vardır. Öyle her amel yapıyor diye veya İslam'da bir aslı var diye yapılan her amele bu amel İslami'dir veya sahibinin derecesini yükseltmez. İki tane şart lazımdır. Bir, ihlas olacak. iki sünnete uygunluk olacak. Şimdi ihlas bizim bileceğimiz bir şey değildir. Yani adam ihlaslı mıdır, adam ihlassız mıdır? Bu bizim bileceğimiz bir şey değildir. Bu adamla Allah azze ve celle arasında olan bir şeydir. Biz kimsenin kalbini yarmakla gönderilmedik. Kimsenin kalbini açmakla gönderilmedik. Ne yapacağız? İhlas bölümünü Allah'a bırakacağız. Adam ihlaslıysa ihlaslıdır. Fakat bizim yanımızda amellerin karşılık bulabilmesi için sünnete uygun olması şarttır. Yani kişilerin yapmış olduğu amellerin sünnete uygun olması ve bidattan kaçınması lazımdır. Yoksa adam ne kadar amel yaparsa yapsın, aha hariciler mesela. Yani hariciler o kadar amel yapıyorlar ki e, i̇bn Abbas onların alınlarını devenin dizine benzetiyor. O kadar namaz kılakla alınları böyle şişmiş, içe girmiş. Onları devenin dizine benzetiyor onların e, alınlarını. Düşün İbn Abbas geliyor. Üzerinde bir tane şey görüyorlar. Normal bir cübbe görüyorlar. O zamanki en lüks elbise ne olabilir yani? İbn Abbas'a hemen bu nedir diyorlar yani. O kadar böyle züht insanlar, ibadet eden insanlar. İbn Abbas ben girdiğimde korktum diyor zaten. Yani dehşete kapıldım. Düşün binlerce insan Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kimisi ibadet ediyor böyle. Yüzleri artık kararmış böyle. Açlıktan sararmış, böyle karanlıkta kala kala kararmış adamlar. Bunun Buna rağmen Hz. Ali mesela 2-3 tane Kur'an-ı Kerim'deki ayeti haricilerin üzerine okuyor. Bir Kehf suresindeki ayet güzel işler yaptıklarını zannettikleri halde amelleri boşa gidenler. Bir de bu ayet çalışmıştır, yorulmuştur fakat amelleri boşa gitmiştir. Bu ölçüdür. Yani hepimizin elinde bulunması gereken ölçüdür. Amelin salih amel olup karşılığını görebilmesi için 1- Amelde ihlas olacaktır. 2- Amel ne olacaktır? Amel sünnete uygun olacaktır. Şimdi adamların yüzü zillete bürünmüş vaziyette. Adamlar yapmışlar, çalışmışlar, yorulmuşlar. Yapmış oldukları ameller de boşa gitmiş. Bunun da dehşetini yaşıyorlar. Yani düşünün mesela siz bir bina yaptığınızı düşünün. İşte bina yıllarca çalışmışsınız, birikim yapmışsınız, yorulmuşsunuz, proje üretmişsiniz. Bir bina yapmışsınız, büyük bir bina yaptınız. Tam binayı bitirdiniz. Bir baktınız bina pat diye çöktü geri yerine. Yani bir insan o anda yaşayacağı üzüntüyü, kederi, derdi bir düşünün. Yani o dehşet anını bir düşünün. Aynı şekilde bu adamlar da aynı anı yaşıyorlar. Zaten kıyametin dehşeti bir taraftan bürümüş bunları, Gaşiye olan hepsini kapsamış bir taraftan. Öbür taraftan yaptıkları bütün ameller boşa gitmiş. Göz göre göre adam bütün ömrünün sermayesi çöpe gitmiş. Şimdi bu defa Allah ta, yani farklı farklı azaplar da bu adama. kamini <tuska> aynin aniye. Onlar diyor kızarmış bir sudan Allah onları sulayacaktır diyor. Leyselahum taamun illa <tuska> min darye. <aynin âniye> Onlara zehirli ottan başka bir yemek de yoktur. Dikenli ve zehirli ottan başka da bir yemek yoktur diyor Allah Azze ve Celle. ve يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَنْجُعُ Ne adamı doyurur ne de adamın açlığını giderir. Hiçbir işe yaramaz. Yani o yedikleri yemek de onlara nedir? Onlara azaptır. Şimdi burada Allah Azze ve Celle cehennem ehlinin yiyeceğinden ve içeceğinden bahsediyor. Cehennem ehlinin içeceği nedir? <gülüyor> Kaynatılmış sudur. Bu ayette olduğu gibi aşırı şekilde... Yani e burada Onlar kaynatılmış sudan içilirler diyor Allah Azze ve Celle. Sadece kaynamış su değil. Kaynama seviyesi sona ulaşmış olan sudur. Aniye kaynama seviyesi sona ulaşmış. Sona vurmuş olan sudur. Zaten ayet-i kerimelerde Allah içildiği zaman insanların barsağıyla beraber bütün içini yere, döyecek, yere dökeceğinden bahsediyor. Kıyamet gününde içilecek suyun. Ya bu şekil bir sudur. Allah bizi muhafaza etsin. Ya kandır. Yani insanın görmeye tiksindiği kandır ya irindir, yaralardan akan irini içirttirecektir Allah azze ve Celle onlara. Yemek olarak da dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede Allah azze ve Celle darî' diyor. Onlara darî'den başka bir yemek yoktur. Normalde darî alimler nasıl tefsir etmişler? Bakın şimdi yemek çeşitlerine bakın. İhtilaf var ama her biri birbirinden beter yemekler. Biri demiş ki darî bir otur dikenli bir otur kuruduğu zaman zehir olur. Yiyen doymuyormuş gibi yer ama yediği zaman insanı öldürür demişler. Bir de dikenleri insanı perişan eder demişler. Kimisi demiş ki bu zakkum ağacıdır demişler. Allah Azze ve Celle'nin cehennem ehline ettiği zakkumdur demişler. Yani darı dediği Allah'ın burada zakkumdur demişler. Zakkum nedir? Bir damlası yeryüzüne düşse bütün nebatatı, denizleri, bütün hayvanatı ifsad edecek bir şeydir. Ee, bir yiyecektir veyahut da bir nebattır. Cehennem ehli sürekli bunlardan ne yapacak? Sürekli bunlardan yedirilecek. Kimisi demiş ki, Ayette geçen za gusse'dir. Yani dikenli ağaçlardır. Sadece bunlara bol bol dikenli ağaç yedirilecek. kimisi demiş ki onların yiyeceği sadece şeydir. İrim ve kan karışımından olan, yani düşünün insanın yarasından akan irin ve kanın karışmış olduğu bir yiyecek onların önüne sürülecek. Şimdi aslında başka ayetlere baktığınız zaman cehennemde aslında yemek yoktur. Yani Allah azze ve celle başka ayetlerde diyor ki وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ cenneti? أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين جهنم أهل جennet nida etti Ey cennet ehli dedi bize biraz su dökün dediler biraz size Allah'ın verdiği sudan dökün dediler cennet ehline bir de Allah'ın rızıklandırdığı yemekten biraz bize gönderin Cennet ehli de diyor ki Allah onu kafirlere haram kılmıştır yani kafire yiyecek ve içecek nedir o gün yoktur hangi yiyecek ve içecek yoktur Bizim normal bildiğimiz nimet manasındaki yiyecek ve içecek yoktur. Yoksa cehennem eline bol bol yiyecek ve içecek verilecektir. Yani kaynamışlığın susuzluğundan su isteyecekler. Allah su verecek. Bu defa sudan kaçacaklar. Ya Rabbi bizi kurtar bu sudan diyecekler. Yani öyle bir hal içerisindedir ki o gün insanlar tasavvur etmek bile insan aklı tasavvur edemiyor bunu. Ancak ne yapmak lazım? Ancak bunu görmek lazım. Sadece Allah azze ve celle bizim bildiğimiz isimlerle bunu bize yansıtıyor. Yani cehennem ve cennet diyeceklerini hani bizim bildiğimiz anladığımız isimlerle bize yansıtıyor. Ama cennet ve cehennem çok farklı bir alem olduğundan dolayı isimlerin aynı olması mahiyetlerin aynı olmasını gerektirmez. Çok daha farklı şeyler olacaktır e orada. E düşünün insanların halini özellikle de şunu hiçbir zaman unutmayın bu bir kaidedir. El ceza min cinsil amel. Yani her zaman mükafat ve ceza insanın amelinin cinsindendir bir adam karnına haram doldurmuşsa, yetim hakkı yemişse, kardeşlerinin hakkını yemişse, kulak kınarı riayet etmemişse, bu adamın kıyamet günü yiyeceği darı olur o zaman, dikenli yiyecek olur, irinli kanlı bir e, e, nedir ismi? E, komposto gibi bir şey olur adamın önüne gelir. Ama bir adam gerçekten Allah Azze ve Celle'nin emirlerini gözetmişse, midesine giden yiyeceğe dikkat etmişse, kendi ahlına helal yedirmeye kalkmışsa, bu insanda ne yapacaktır? Tabi tevhid ehli ve Müslüman olanlar için konuşuyorum. Bu insanda ne yapacaktır? Bu insanda mutlaka Rabbinin nimetleriyle cennette faydalanacaktır. Onun için bugün ne yapıyorsanız amellerinizde, kıyamette aynısını göreceğinizi bilin. Ya haram işliyorsanız, kat kat haram göreceğinizi bilin. Yok eğer helal işliyorsanız, kat kat helal göreceğinizi bilin. Yani herkes dünyada yaptıklarıyla ahiretteki yerini çok rahat bir şekilde görebilir. Yediğiniz, içtiğiniz, Sülükiyatınız, davranışınız, ahlakınız, insanlarla geçiminiz bu kaidedir. Herkesin yapmış olduğu kendi yaptığı, karşılığı kendi yaptığının cinsindendir. Daha sonra Allah azze ve celle bunlardan bahsettikten sonra yani cehennem ehlinin bu kötü halinden bize bahsettikten sonra bu defa Müslümanlara geçiyor Allah. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَعِيمَةٍ لِسَعِيهَا رَاضِيَةٍ O gün bazı yüzler vardır, parıldarlar, nimetlenmişlerdir. Yaptıklarından, yapmış oldukları amellerden razıdırlar. Hani güzel işler yapmışlardır ve güzel bir karşılık görmüşlerdir. Bundan dolayı yaptıklarından razıdırlar. Fi <fî> cennetin aliye, Yüksek yüksek cennetlerdedirler diyor Allah. Hani cehennem ehli yerin dibinde esver i safilindedir. Cehennem ehli cennet ehli de tam bunun zıddına en üstlerdedir, en yükseklerdedir diyor Allah Azze ve Celle. Lâ tesme'û fîhâ lâghiyye. Orada boş söz işitmezler diyor Allah Azze ve Celle. Boş söz yoktur, cedel yoktur, kavga yoktur, tartışma yoktur, kalp kırma yoktur. Bir sükunet havası hakimdir cennetin içerisinde. لَا تَسْمَعُوا فِيهَا diyor. Orada kulaklar boş söz ne yapmaz? Boş söz işitmez. Fiha عَيْنٌ جَارِيَةٌ Orada sürekli akan fışkıran nehirler vardır diyor Allah Azze ve Celle. فِيهَا sururun مَرْفُوَعَ Yükseltilmiş ee, surur. Yükseltilmiş, serir diyeceğim de, yükseltilmiş taktlar vardır diyor Allah Azze ve Celle orada. Yani Müslümanların üzerinde oturduğu yükseltilmiş taklar vardır diyor. Ve ekvabun mevdu'a. Onların önüne konulmuş bardaklar vardır. İstiyorsan şarap mı içersin? İstiyorsan bal mı içersin? İstiyorsan süt mü içersin artık o bardaklardan? Çay mı içersin çay koliksen? Neskafe mi istersin? Ne istiyorsan iste. Önünde bardak. Zaten orada kalkıp yorulup bir şey getirmek yok. Bir şey temenni ediyorsun, bir şey senin önüne ne yapıyor? Geliyor. Ve nemariqu masfufe. Onların önüne diyor, serili halılar vardır. Ve onların önüne dizilmiş yastıklar vardır. Sıra sıra dizilmiş yastıklar. Ve zarabiye ve onların önünde serilmiş halılar vardır. Şimdi şöyle bir olayı tasvir edin. Yani bir taraftan yüzü zillet içerisine bürünmüş, önünde kan, irin, öbür taraftan dikenli ağaçlar zorla ağzından içeriye sokuluyor. Cildi yandık tekrardan yeni bir cilt verilen insanlar var. Bir tarafta da adamlar yüksekte oturmuşlar. Karşılıklı sükunet var, muhabbet havası var. Huriler insanlara hizmet ediyorlar. Gılmanlar kadınların etrafında dönüyorlar. Herkes yastığına yaslanmış. Adamların önünde bardaklar var. Dilediklerinden içiyorlar insanlar. Önlerinde ipekten halılar var. Allah bizi bu insanların ehlinden kılsın. İki manzarayı şöyle bir karşılaştırın. Özellikle şu anki gözümüzle karşılaştırmayın. Mekke döneminin gözüyle karşılaştırın. Yani bir tarafta ezilmiş bir grup insan var. Böyle yastıklarına yaslanmış olan insanlar kölelerini emrediyorlar. Şunları kırbaçlayın diyorlar mesela. Adam işte gölgelendirilmiş bir vaziyette çölde durmuş. Birine diyor ki kendi kölesine şu sahabeye işkence yap diyor mesela. Böyle bir ortamda bir grup insan böyle. Bir grup insan da böyle zillet içerisinde yaşıyor. Şu ayetlerin gelişini düşünün. Yani çölün altında sıcaktan patlayan adama sen diyorsun ki fiha عَيْنٌ cariye. Orada ne vardır? Orada diyorsun fışkıran nehirler vardır diyorsun. Sürekli Mekkelerle, Mekkelilerle cedel içinde bir kavim. Artık patlamışlar sıkıntıdan böyle. Her gördükleriyle tartışıyorlar. Her gördükleri işte nedir bu yeni getirdiğiniz din? Herkes tepki gösteriyor. Aynı bizim dönemimiz gibi. Her gördüğün adam tepki gösteriyor. Yok niye çocuğunu okuldan aldın? Yok niye askere gitmiyorsun? Yok siz yeni bir din getirdiniz. Sürekli insanlarla cedel içindesin. Allah diyor, لَا تَسْمَعُ ف۪يهَا Orada boş söz işitmeyeceksiniz. Yani müşriklerin boş sözlerini, bu zikretmiş olduğum boş sözler, orada sizin kulaklarınıza gelmeyecek diyor Allah. Sukunet vardır orada, öyle değil mi? اِخْوَانًا ala sururin مُتَقَابِلٍ diyor başka bir ayette. Böyle karşılıklı oturacaklar, kardeş bir vaziyette diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlar dizilmiş olan yerlere karşılıklı oturacaklar diyor ve muhabbet edecekler. وَنَزَعْنَا min ghil. Biz onların kalplerinden kini söküp almışızdır diyor. Herkes birbirini sevecek cennette. Böyle bir sorun yok cennette yani. Sen dünyada benim hakkımı yemiştin, sen işte benden problem yaşamıştın falan. Yok böyle bir şey bu şeylerde. Cennette yok böyle bir olay. Müslümanlar böyle rahat sükunet içerisinde oturacaklar. Çok patlamışsan dünya sıkıntısından, istiyorsan böyle cennetin en ucra köşesinde bir köşk istersin. Kimsenin sesi bile gelmez. Sana o şekilde yaşarsın. Yalnız yani burada bunlar güzel şeyler. Hani bunları anlatınca belki insanın kalbi bir hoş oluyor. Ah diyor bir an önce ölseydim de, e, burada olsaydım ama yani bunları elde edebilmek için de bir tane hadis hatırlatayım size. Allah Azze ve Celle cenneti ve cehennemi yaratıyor. Cebrail'i yanına çağırıyor. Ey Cebrail diyor cenneti ve cehennemi yarattım. Git diyor cennete bir bak. Cebrail gidiyor şöyle bir cennete bakıyor geliyor. Vallahi ya Rabbi diyor bunu duyan hiç kimse yoktur ki mutlaka buna girmek için bir şeyler yapar diyor. Allah diyor, git bir daha bak cennete. Şimdi sadece cenneti gösteriyor. Bu defa cennetin etrafındaki yolu gösteriyor şeye, Cebrail'e. Yani hangi yoldan geçince insan cennete gider, onu gösteriyor. Cebrail geliyor diyor ki, vallahi diyor senin izzetine yemin ederim ki korktum ki diyor, bir Allah'ın kulu oraya girmesin. Yani öyle bir çevirmişsin ki etrafını, işte şeyler, zorluklar, sıkıntılar, çileler. Ben korkuyorum ki diyor, bir Allah'ın kulu girmesin. Git bir de cehenneme bak diyor. Gidiyor Cehennem'e bakıyor Cebrail, geliyor diyor ki ya Rabbi bunu duyan hiç kimse buna girmez. Yani böyle bir şey yok çünkü diyor. Şimdi git bir daha bak diyor, bu defa Cehennem'e giden yolu çizmiş. Cehennem'in etrafındaki şehvetleri görünce Cebrail gelip diyor ki ya Rabbi vallahi ben korktum ki hiç kimse bu şehvetlere karşı yani bir şey yapamasın. Herkes onlara karşı yenik düşsün ve komple insanlar ateşe girsinler, ben bundan korktum diyor Cebrail Allah Azze ve Celle. Yani bunlar güzel şeyler. İnsanın gönlünü hoş eden şeyler. Ama bunların muhabbeti güzel. Bunlar için bir şeyler lazım. Bunlar için fedakarlık lazım. Bunlar için ortaya bir şeyler koymak lazım. Bunlar için bir sermaye lazım, sermaye. Yani elimizde bir sermayemiz de ne? İki tane, üç tane sermayemiz var. Canımız var, malımız var, öyle değil mi? Artık malın içine her şey giriyor. Evlat da giriyor, dünyada giriyor. Canımız var, malımız var, bir de dilimiz var. A bu üç sermayeyi ortaya koyacağız ki cenneti elde edebilelim. Ya canımızı koyacağız ortaya? Yani diyoruz ki al ya Rabbi bu benim canımdır. Şimdi cenneti istiyoruz ya, bu hoş manzaraları istiyoruz ya. Bunun bir fiyatı var. Mesela şimdi vitrinin önünden geçiyorsun caddede, baktığın güzel bir şey gördün, güzel bir elbise gördün mesela. Hemen içeriye gidip ben bunu beğendim, ben bunu alayım diyemiyorsun. Önce şöyle bir fiyat etiketine bakıyorsun, ondan sonra kendi cebine bakıyorsun. Yani fiyat etiketine bakmak tehlike etmiyor. Kendi cep durumuna bakıyorsun. Yoksa gidip şöyle biraz dizini bu parayı biriktir, biriktiriyorsun, Ondan sonra gidip alıyorsun. Öyle değil mi? Cennet de böyle. Yani bunları istiyorsan şöyle yastıkları, şöyle işte boş söz işitmemeyi, şöyle işte serilmiş olan se şeyleri, takları, müminlerle muhabbeti istiyorsan eğer şöyle bir vitrinden kafanı eğip fiyatına bakacaksın cennetin. Kur'an-ı Kerim'deki fiyatına bakacaksın. Baktıktan sonra da cebine bakacaksın bir. Yani senin cep durumun buna uygun mu? Sermayen, amelin buna uygun mu değil mi? Uygun değilse, uygunsa zaten uygundur. Uygun değilse o zaman ne yapacaksın? Sermaye biriktirmeye çalışacaksın. Bu da neyle olur? Cenneti tanımakla olur. Cennetin fiyatını ne yapmakla olur? Cennetin fiyatını bilmekle olur. Cehenneme girmek çok kolaydır. Hiç fiyat miyat bakmaya lüzum yok. Bildiğiniz gibi yaşayın otomatikmen cehenneme gidiyorsunuz. Yol bellidir zaten. Nasıl içinizden geliyorsa o şekilde yaşayın. Sonu cehennemdir bunun. Cennetin fiyatını istiyorsanız kafanıza göre bir şey çizeyim öyle yaşayayım, cenneti elde edeyim yok. Cennetin de Allah'ın katında neyi var? Bir fiyatı var. Birinci fiyatı nedir? Candır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ bi بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cannet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır diyor Allah Azze ve Celle. Önce bir canını ortaya koyacaksın. Bu en, en yüksek olanların mertebesi bu zaten. Canını ortaya koyup Allah yolunda cihaz edip de al Allah'ım ben bununla almak istiyorum cenneti diyenler. Yani sermayenin en güzelini ortaya, canı ortaya koyan insanlar. İkincisi Hakkı konuşacaksın, bela ve musibet gelecek başına. Bu da aynı zamanda cennetin nedir? Bu da belki bir bir alt seviye olabilir. Bu da cennetin neydi? Cennetin bir fiyatıdır. Em hasibtum en tadkulü cennete olan ma yatikum meselülladzine kalaum in Sizden öncekilerin başına gelmeyesin, başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani bizden öncekilerin başına gelen musibetlerin başımıza gelmesi lazım. Bunun için de. Bizim bizden öncekilerin yoluna önce bir tabi olmamız lazım. Eğer tabi olursak zaten otomatikmen onların başına gelen bizim başımıza da gelecektir. Ha cennetin başka bir fiyatı nedir? Amellerdir. Yani salih amellerdir. Bol bol zikir, bol bol tefekkür, bol bol ibadet, ihlası elde etme, sadaka verme, şükretme, hamd etme. Bunları elde etmeye çalışma ve vakti bunlarla geçirme. Bunları yapan insanlar de Cennete bir fiyat, salih, baki olan amelleri sermaye olarak cennete takdim etmiş demektir. Yoksa kuru kuruya yani kendi bildiğimiz içimizden gelen gibi İslam'ı yaşamakla kimse ne olmaz, kimse cennete gidemez. Cennet Allah'ın malı olduğu gibi fiyatını da belirleyecek olan kimdir? Fiyatını belirleyecek olan da Allah'tır. Onun için onun fiyatıyla muamele yapın. Amana sakın sizi Allah'a karşı şeytan aldatmasın. Yani boş işlerle cenneti elde edeceğimizi düşünmeyelim. Bu da şeytanın neyidir? Bu da şeytanın bir aldatmasıdır. Kimse boş işlerle cenneti elde etmez. Kimse boş işlerle bu saydığımız güzelliklere ne yapamaz? E, ulaşamaz. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'i açın, fiyat listesini kontrol edin sürekli. Ve sürekli o fiyatı oluşturmaya çalışın. Yani neymiş fiyat? Fiyat buymuş arkadaş. Birinci fiyat, cihat yapacakmışım. Ölecekmişim yani. Başka yolu yokmuş bunun. Allah öyle diyor. Canını ver, en değerlini bana ver, ben de en değerli sana vereyim diyor Allah Azze ve Celle. Onun en değerlisi cennet mi? Cennet. Sen ver diyor bana değerlini, ben de sana değerlimi vereyim. İkincisi, bela ve musibetlere düçar olacak bir İslam yaşamak. Her zaman Allah'tan afiyet isteyeceğiz. Fakat bela musibetlere düçar olduğumuzda sabredeceğiz. Bizi dinimizden döndürmeyecek, bunu vereceğiz. Üçüncüsü, bol bol bol salih amel işleyeceğiz. Ne mutlu o kimseye ki bu üçünü birden bir araya toplamıştır. Yani üç fiyatı birden bir araya toplayan adama Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunu anlattıktan sonra, bu meseleleri anlattıktan sonra ee, Bu defa şimdi sanki şöyle bir olay var. Mekkeli müşriklere cennet ve cehennem anlatıldığı için sanki böyle biraz şey yapmışlar gibi bir görüntü var hani ya bu kadar da olur mu canım ne? Yani böyle işte birilerine kan veriyorsun bir taraftan birilerine taklara oturtuyorsun yani ne bu kaç tane elin var gibi. Sanki böyle bir düşünceye kapılmış Mekkeli müşrikler. Allah Azze ve Celle hemen Onların dikkatini kainattaki olaylara çekiyor. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Develin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? diyor Allah Azze ve Celle. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ Gökyüzünün nasıl kaldırıldığına, direksiz bir şekilde havada tutulduğuna bakmazlar mı? diyor Allah Azze ve Celle. وَاِلَى keyfe كَيْفَ نُصِبَتْ Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? diyor Allah Azze ve Celle. وَاِلَى <gülüyor> sutihat Yeryüzünün nasıl yayıldığına, döşendiğine bakmazlar mı diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada Allah Azze ve Celle şunu demek istiyor. Ey diyor ahmak müşrikler, deveye bakın tacüb edin, dağa bakın tacüb edin, göğe bakın tacüb edin, yere bakın tahaccüp edin. Yani demek istiyor ki Allah, bunları yaratmaya kadir olan bu zikrettiklerini de yaratmaya kadirdir. Bunları hepsini aynı anda bir arada idare eden, hiçbir sıkıntı yaşanmayan bir kainatı, Yaratan Allah aynı şekilde iki tane cennet ve cehennemi de hiçbir sıkıntı yaşanmadan idare edebilecek bir Allah'tır demek istiyor. Ve dikkat edin burada biz davetçilere Allah'a iki şey öğretiyor. Şimdi birincisi şu, mesela bakın deveden örnek veriyor Allah. Deve nedir? Deve Arap toplumunun değişmez bir parçasıdır. Yani Arap toplumunda deve bugünün mercedesidir işte. Mesela on tane kızıl deve demek diyet olarak, on tane mercedes vermek. Şimdi biz bazen belki fıkıh okurken şaşırıyorsunuzdur. Ya on tane deveden ne olacak? Yani adam adam öldürmüş mesela. Şu kadar deve vereceksin diyor. Bu kadar deveden ne olacak diyor adam. O senin dönemine göre. Yani o zaman bir tane deve bir tane mercedes şeyinde. Mercedes fiyatına. Onları taşıyor. Onların etini yiyor. Çölde en dayanıklı hayvan o. Allah azze ve celle buna ne yapıyor? Buna dikkat çekiyor. Onların hayatındaki en önemli şeye dikkat çekiyor. Şimdi gökyüzünün B bizim gibi böyle binaların içinde yaşayan adamda görüntüsü vardır. Bir de apaçık bir çölde yaşayan adam için gökyüzü vardır. Şimdi iki yer vardır ki gökyüzü orada bambaşkadır, denizde bir de çölde. Buralarda gökyüzü bambaşkadır. Açık olduğundan dolayı gökyüzü bütün güzelliğiyle, bütün zinetiyle insanın gözünün önündedir. Dağlar, yani çölde dağlar. Hayvan gezdiren adamlar için dağların mesela önemi çok büyüktür. Aynı zamanda işte yer, yani çöl için mesela yer, sürekli önlerinde bir yer var. Dümdüz bir yer. Hani şimdi sen buradan baktın mı 5 metreyi göremiyorsun, karşında bina var. Ama düşünün dümdüz bir yer var. Allah bunları zikrederekten ne yapıyor? Mekkeli müşrikleri kendi istediğini ikrar etmeye mecbur kılıyor. Aynı bu Kur'an-ı Kerim'in bir metodudur. Yani mesela bakın Kur'an sürekli rububiyeti zikreder Kur'an'da, bununla uluhiyete delil var. Yani mesela yaratan kimdir, rızık veren kimdir, işleri idare eden kimdir der. Mekkeli müşrikler işte Allah'tır diyorlar. Çünkü onlar da bunu kabul ediyorlar. E yaratan Allah'sa niye ondan başkasına ibadet ediyorsunuz diyor Allah. Hemen peşine onları ikrar ettirmeye çalışıyor kendi gerçeklerine. Bu davetçide bulunması gereken özelliklerden bir tanesidir. Bir toplumu İslam'a davet ederken amacımızı belirleyeceğiz önce. Amacımız üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Eğer amacımız bağcıyı dövmekse kafa göz adamlara gideceğiz zaten. Yok eğer amacımız üzüm yemekse üzüm yemenin bir yolu vardır. Öyle değil mi? Kapıyı açarsın. Bağcıdan izin istersin, ondan sonra içeriye girersin, onun gösterdiği bir yere oturursun, ondan sonra biraz üzüm yiyebilir miyim dersin. Adam sana üzüm verirse verir. Üzüm yemenin yolu budur. Ama amacın bağcıyı dövmekse sopayla bağcının kafasına bir tane vurursun, bir salkın üzüm alırsın, çekersin gidersin. Biz de davet yaparken Kuran'ın bu üslubunu kullanmak zorundayız. Kuran'ın bu üslubu nedir? Kuran'ın bu üslubu şudur. Bizimle müşrik toplum arasındaki müşterekatları tespit edeceğiz. Nelerde müşterekiz biz? Müşterek olduğumuz, onların da kabul ettiği, bizim de kabul ettiğimiz gerçekleri getireceğiz, ortaya koyacağız. Bu gerçeklerin üzerinden bu defa hakikatleri onlara kabul ettireceğiz. Mesela bizimle bu toplum arasındaki müşterek nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar da Kur'an-ı Kerim'e iman ettiklerini söylüyorlar. Yani iman etmiyorlar, sadece Kur'an-ı Kerim'e iman ettiklerini söylüyorlar. Onlar da Allah'a iman ediyorlar. Ama hangi Allah'a iman ediyorlar? Hiçbir zaman yeryüzüne inmemiş bir Allah. Hiçbir zaman yeryüzüne e, hükmetmemiş bir Allah'a inanıyorlar. Hep göklerde olan bir Allah'a. İman etmişler. O da zaten kabul ettiklerinden de şamanist babalarından kalan bir inanç yani. Gök Tanrı diye bir inanç, şamanist babalardan kalmış. Yoksa insanlar kendileri düşünüp bulmamışlar. Ha bu müşterekleri, yani mesela önce karşıdaki adama bir şey davet ederken, Kur'an'ın bu metodunu getireceğiz. Kur'an'ı kabul ediyor mu adam? Ediyor. Buna dair ayetleri kendisine hatırlatacağız. Sünneti kabul ediyor mu adam? Sünneti kabul ediyor. Buna dair hadisleri kendisine kabul ettireceğiz. Ehl-i Sünnet alimlerini kabul ediyor mu adam ediyor? Bunu da kabul ettirdikten sonra bu defa anlattığımız hakikatleri Kur'an'dan, sünnetten, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından getireceğiz, göstereceğiz. Bak diyeceğiz sen dedin ki falan alim, alimdir. Doğru söyler yanlış söyleme. Aa bak sana adam kitabında böyle demiş. Mesela bu şekilde göstereceğiz. Bu ne yapar? Bu karşıdakinin davete icabet etmese bile senin haklı olduğunu söylemeye iter. Yani bir vardır lan hani ya bunlar yeni bir din getirdiler diyecekler adam. Bir de vardır adam ne yapacak? Doğru söylüyor da bize göre değil bu mesele, diyecektir mesela adam. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu üslubunu güzel kullanmak lazım. Müşrik toplumla veyahut da davet edeceğimiz toplumla kendi aramızdaki müşterek noktaları iyi tespit edeceğiz. Bu her toplumda değişir. Mesela Mekke toplumunda müşterek Kur'an değildi çünkü Kur'an'a inanmıyorlardı. Müşterek neydi? Kainattaki güzellikleri Allah'ın yarattığına müştereken iman ediyorlardı mesela. Allah bunları zikrediyordu. Bizim toplumumuzda müşterekimiz nedir? Kur'andır, sünnettir, ehli sünnet alimleridir. Bildiğimiz, tanıdığımız alimlerdir. O zaman bunları kullanaraktan bunları ne yapmaya çalışacağız? İkna etmeye çalışacağız. Daha sonra Allah azze ve celle peygamberimize diyor ki, bunları da hepsini hatırlattıktan sonra me müşrikler, Müslümanlar müşriklerin dikkatli şu bu. Bunların hiçbiri olmadı diyelim. Fezekkir, innemâ ente muzekkir, lest alehim bi musaytir diyor Allah. Hatırlat. Sen sadece bir hatırlatıcısın diyor. Sen sadece bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin sen diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen kimseyi zorla ne yapamazsın? Sen kimseyi zorla kimseye bir şey yapamazsın. Sadece sen ne yapacaksın insanlara? Öğüt vereceksin diyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçiyor. Hatırlat, hatırlatmada fayda vardır diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا بَلَاغُ mubin senin üzerine insanlara ulaştırmaktan başka bir şey yoktur ey Muhammed diyor. Sen insanlara sadece ne yapacaksın? Ulaştıracaksın diyor. Allah Azze ve Celle başka ayetlerde kendin nefsini boğma diyor, kendini patlatma diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Sen sadece anlat, senin işin anlatmaktır diyor. İnsanlar inanır veya inanmaz, bu senin işin değildir. Bu nedir? Allah Allah'ın farklı ve müteaddit ayetlerde ileride de gelecek çok zorlu dönemlerde Peygamberimizin müşriklerden tepki gördüğü dönemlerde Peygamberimize sürekli hatırlatmış olduğu bir öğüttür. Senin üzerine ulaştırma vardır. Sen öğüt vericisin. Sen sadece anlat. Sen sadece ulaştır. Gerisine karışma diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü niye bunu yapıyor Allah? Şimdi bir davetçi, bir toplumu davet ettiği zaman davetçinin bir defa duygusal olarak kendinde olması lazım. Şimdi toplum sürekli tepki gösterdiği zaman insanın duygularının aynı seviyede olması mümkün değildir. Özellikle sinir sisteminin. Yani düşünün kime anlatıyorsanız tepki görüyorsunuz, kime anlatıyorsanız adam diyor ki boş konuşuyorsun. Kime anlatıyorsanız adam mesela diyor ki ya senin bu anlattığın da yaşasak işimiz Allah'a kalır. O zaman terk edelim bu memleketi. Yaşanmaz ki bu memlekette diyor adam senin anlattığın gibi. Bu dip durumlarda insanın sinir sistemi bozuluyor. Mesela birinciye güzel konuşursun, ikinciye, üçüncüye patlarsın. Her üçüncüde birbirini kovarsın mutlaka meclisten. Bu genelde böyledir yani çünkü insanın bir dayanma gücü vardır, bir tahammül gücü vardır. Veya mesela sen anlatırsın Allah'ın ayetlerini. Hani iman etsin diye çaba sarf edersin. Adam şeyle geriye yaslanır. He, öyle mi? falan der. Yani buna karşı sinirin bozulmaması için Hazreti Eyüp gibi sabırlı olmak lazım. Veya Resulullah gibi Allah tarafından terbiye edilmek lazım ki bu adama karşı sabredebilesin. İşte peygamberimiz şımarık Mekke müşriklerine karşı peygamberimizin sinir sistemi bozulmasın diye sürekli arada bir bunu empoze ediyor peygamberimize. Sen sadece bir uyarıcısın diyor. Bırak karışma Müslüman oluyorlar olsunlar, kâfir oluyorlarsa olsunlar. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَ... وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ De ki hak Rabbinizden gelmiştir. Dileyen kâfir olsun, dileyen Müslüman olsun diyor Allah. Sen karışma gerisine demek istiyor Allah Azze ve Celle. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki burada bütün davetçilere aynı zamanda bir uyarı vardır. Biz sadece insanlara öğüt veririz. Biz sadece insanlara anlatırız. İman etmişler. Kafir kalmışlar, bu bizim işimiz değildir. Öyle mi? Mesela diyelim ki buna üzülmeyin. Ebu Talib'in kısası da sürekli gözünüzün önünde olsun. Mesela daveti ya ben anlatıyorum işte insanlar anlamıyor. Acaba ben başarısız mıyım? Acaba benim ilmim mi eksik? Şimdi şeytan böyle kandırır. İnsanı davetten alıkoymak için. Yahu sende ilim yok canım sen adama anlatamıyorsun ki. Der mesela. Oysa böyle değildir. Hidayet ilme bakmaz. Hidayet ilme bakmaz. İlim doğru hareket etmek için gereklidir insana. Hidayet Allah'ın elindedir. Birine dersin ki ey Müslüman ya sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Bakarsın hidayet bulur adam, alakasız bir şey, o bile anlamaz manasını. Allah bu kelimeyi ona hidayet kılar, birine de bütün Kur'an'ı baştan sona okursun adam gene hidayet bulmaz yani. İlmi, usülü, fıkı hepsini bilirsin, kaideler getirirsin, alimlerin sözünü getirirsin. Adam hiç şey yapmaz, hiç umursamaz bile senin söylediklerini. Onun için hidayet Allah'ın elindedir. Biz ne yapacağız? Ebu Talib'in kıssasını düşüneceğiz. Resulullah'tan daha güzel anlatan bir davetçi, daha alim bir davetçi var mıydı? Yoktu. Bak anlattı, anlattı, anlattı. Adam peygamberimizin peygamber olduğunu da kabul ediyor. Yani hatta biliyorsunuz bu şey meselesinde, boykot meselesinde peygamberimiz diyor git de güve o yazmış oldukları kağıdı yemiştir diyor. Ebu Talip geliyor bak düşün. Mekke'nin müşriklere bir söz söyleyecek yani yalan da olabilir. Geliyor diyor ki güve onu yemiştir. Onlar da gülüyorlar diyorlar Muhammed nereden gördü, nereden gördü ki? güvenin bizim yazdığımız kağıdı yediğini Muhammed demişse doğru söylemiştir diyor. Yani var mı bundan daha ötesi yok ama adam Müslüman olmuyor. Allah hidayetini belki de Allah bunu bir de bir örnek olarak gösteriyor. Davet eden, davet edenlerin piri, ilim olarak alimlerin piri ama bunu karşıdaki yumuşakların en yumuşağı, davete en çok icabet edebilecek bir müşrik. Ama buna rağmen Allah hidayete nasip etmiyor. O zaman biz neyi bileceğiz? Fezekkir اِنَّمَا اَنْتَ Biz sadece öğüt vereceğiz. Biz insanlara öğüt veririz. Kabul ederlerse ne yaparlar? Ederler, etmezlerse etmezler. Ve şunu unutmayın. Bu konuyu sürekli güzel benimsemek lazım. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in çok farklı yerlerinde Resul'a farklı şekillerde söyleniyor. Demek ki Resulullah kendisine söylenmesine rağmen bunu sıkıntı ediyordu. Bir insan olarak insanların iman etmemesi Resulullah sıkıntı veriyordu. İnsanların şımarıklığı Resulullah sıkıntı veriyordu. Ona sıkıntı vermişse Aleyhisselatu vesselam'a bize haydi hayda sıkıntı e verir. Onun için bunu çok güzel benimsemek lazım yani. Fezekkir innema enta muzekkir. Lest alehim bi musaytir. İlla men tevalla ve kefer. Ancak diyor kafir olup da yüz çevirenler var ya diyor. Feyuazzibuhullah azaben ekber. Allah ona büyük bir azapla azap edecektir diyor. Allah azze ve Celle. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ Onların dönüşleri tekrardan bizedir. سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Ve onların hesabı da nedir? Onların hesabı da bize aittir. Burada da Allah Azze ve Celle peygamberimize şunu anlatıyor. Ey Muhammed diyor sen uyar, insanlara anlat, öğüt alan zaten öğüt alar. Öğüt almazlarsa eğer diyor insanlar, kendi küfürlerinde, şirklerinde, batıllarda devam ederlerse, tevelli ederlerse, yüz çevirirlerse amelden veya kafir olurlarsa diyor. Allah, azze ve celle. Allah onlara zaten büyük bir azapla azap edecektir. Yani hem dünyada hem ahirette onlara ne yapacaktır? Azap edecektir. Niye? Çünkü onların dönüşü bizedir. Onların hesabı da nedir? Onların hesabı da bize aittir. Aynı zamanda burada Allah müş Müslümanları teselli ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hesaptan bahseden ayetler sahabeyi ve Resulü teselli etmek içindi. Yahu siz üzülmeyin. Yani bu işin mutlaka bir neyi vardır? Mutlaka bu işin bir dönüşü var. Yani yaptıklarınız boşa gitmeyecek. Allah herkesin kısasını birbirinden alacak. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacak diyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde müminleri sürekli bir ayarda e, tutmaya çalışıyor. Ondan dolayı biz de şimdi bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde e, şöyle bir nokta veyahut da sonuç çıkarabiliriz. Diyebiliriz ki yani Allah Azze ve Celle insanlara kainattaki olayları tanıttıktan sonra önceki ayetlerde İnsanlardan bir grubun husran içerisinde olduğunu, bir grubun felah içerisinde olduğunu bildirdikten sonra dedik daha sonra Allah husranın ve felahın ne manaya geldiğini tafsilatlı olarak açıklayacak. Şimdi hala husranın şeylerini açıklıyor Allah. Husran ehlinin nerede olduğunu açıklıyor. Bu ayette şöyle bir şeye de değindi Allah. Felah ehlinin birazcık nimetlerine de değindi aynı şekilde Allah. Ne yapıyor? Bu şekilde Allah azze ve celle devam ediyor ve şunu unutmayın. Bu cennetlerin de, bu cehennemlerin de, tabaka tabaka olan cennetlerin de, cehennemlerin de dediğimiz gibi bir fiyat listesi var. Yani veyahut da bunların bir şeyi var. Bunlar için bir sermaye lazım. Yani kendimizi kandırmakla, iman ettim demekle, tevhid ehliyiz demekle, niye bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü şeytanın çok çirkef bir oyunu var. Yani özellikle tevhid ehlinin üzerinde şeytanın çok çirkef bir oyunu var. Şimdi şöyle bir bakıyorsun dünyaya, çok insan kafir. Mesela kendi bulunduğun bölgeye bakıyorsun. Misal diyelim ki 10-15 tane Müslümansınız tevhidi bilen, kalan insanlar şirk içerisinde olan müşrikler. Şimdi şeytan zamanla sana şöyle bir şey aşılamaya başlıyor. Ya bu kadar kafirin içinde diyor Allah seni mi yakacak? Yani 70 milyon kafirin içerisinde Allah bir avuç tevhidi mi götürecek ateşe atacak diyor. Veyahut da yahu sen yap Allah seni affeder. Allah dememiş mi tevhid ehlini ben ateşten şey yapacağım. Kalplerinde zerre kadar iman da olsa onları ateşten çıkaracağım diyor. Resulullah böyle haber veriyor. Seninki ne zerre kadarı diyor. Senin kalbin mangal gibi, senin imanın mangal gibi diyor. Baksana diyor bütün dünya kafa tutmuşsun sen. Senden daha şey var mı diyor. Senden daha büyüğü var mı? Bunların hepsi nelerdir? Şeytanın tevhid ehlini içerisine düşürdüğü oyunlardandır. Ondan dolayı kuru kuru bilmek, Kuru kuru birilerine bağırmak, çağırmak, itiraz etmek, muhalefet etmek sırf cennete gitmek için sebep olamaz. Cennete gitmek için bir adım olur sadece bu. Bu iman bölümüdür sadece. Bunun yanında ne olmalıdır? Amel olmalıdır. Ahlak olmalıdır. Teskiye olmalıdır. Kalbi temizleme olmalıdır ki kişi cenneti ne yapabilsin? Kişi cenneti elde edebilsin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ